515. konu, Ulbe bin Zeyd'in kıssası. Ulbe bin Zeyd bin Harayz, Allah Resulünün sahabilerindendi. Peygamber sahabileri sadaka vermeye teşvik ettiğinde her kişi gücü yettiği kadar sadaka getirdi. Fakat Ulbe'nin yanında bir şey yoktu. Ulbe, ey Allah'ım, benim yanımda sadaka verecek bir şey yoktur. Ey Allah'ım, ben namusuma, şerefime saldıran her kulun için onu sadaka yapıyorum, dedi. Hazreti Peygamber, dün akşam izzet ve şerefine dokunanlara, bunu sadaka eden nerede, diye çağırttı. Bunun üzerine ulbe ayağa kalktı. Hazreti Peygamber, senin sadakan kabul edildi, dedi.